Yel mi, değirmen mi? Ölümünün 400. yılında Kıvrak Zekanın Prensi Cervantes yeniden açık radyoda. Hazırlayan ve sunan Jale Parla. Erasmus'un deliliğe övgüsünün herkesin bildiği yazılış öyküsünü burada yinelememe gerek yok. Yalnız bu yapıtın uyandırdığı ilginin ve kısa zamanda eriştiği şöhretin Erasmus'u bile şaşırttığı anlaşılıyor. Deliliğe övgü, klasik Lucien hicvinin gene klasik diyalog biçimiyle verildiği bir hitabet örneğidir. Hatip, budala soytarı, hatta biraz da pikaro olan Stulticia'dır. Adının latince de anlamı da budaladır zaten. Vestultisya toplumca budalalık diye tanımlanmış her şeyin, kibir, zevk ve sefaya düşkünlük, sarhoşluk, yalan, delilik, insana mutluluk verdiği için aslında akıllılık olduğunu iddia eder. Yalnız mutluluk vermekle kalmaz bu budalalıklar, aynı zamanda insanı toplumu yöneten kural ve geleneklerden de kurtararak onu doğallığına, dolayısıyla özgürlüğüne kavuşturur. ...delilik böylece doğallık, mutluluk ve özgürlükle eşitlenir. Ama bunu iddia eden de bir deli olduğuna göre... ...bu iddianın ağırlığı ne olabilir? İşte Stulticia'nın sahneden seyircilerine... ...soru-cevap biçiminde hitap ederek gerçekleştirdiği bu ironiyi... ...Cervantes, Don Quixote-Sancho Panza diyaloğuyla sürdürür. Sebastian Brandt, 1494'te Deliler Gemisini yazdığı zaman... bir gemi dolusu deliye karşı aklın sesini dinletmek üzere yazmıştı. Erasmus 1512'de deliliğe övgüyü yazdığı zaman, stoik aklın belki de erdemi temsil etmediğini, epiküryen aklın erdemliliğe daha yakın olduğunu kanıtlamak üzere yazdı. Epiküryen akıl ise doğayı inkar etmemekten yanaydı. Stoik akıl baskıcı, disiplinli, bu dünyanın nimetlerini hor gören ciddi bir akılken, epiküryen akıl, İnsanın doğal ihtiyaçlarını tanıyan, disiplinden çok içtenliğe, ciddiyetten çok mutluluğa değer veren bir akıldı. Ve bu ikinci aklın sahiplerinin daha erdemli olacağını ileri sürüyordu. Kendini sevme, kendini beğenme Stultesia'nın en yakın arkadaşıdır. Yalan da en etkili silahı. Zevk ve sefanın olduğu yerde onur ve şeref nedir ki? Ve delilik her zaman akıllılıktan daha eğlencelidir. Sanki şeytanın avukatlığını yaparcısına bunları savunan stültiş ya, birdenbire ciddileşerek bireysel deneyimin en büyük kazanç olduğundan dem vurmaya başlar. Herkes mutlaka yalanı, onursuzluğu, deliliği, üçkağıtçılığı yaşamalıdır ki bunların tersinin değerini anlayabilsin. Herkes bir kez görünüşe aldanmalıdır ki asıl güzelliğin işten geldiğini bilebilsin. Mark Twain'in ünlü öyküsündeki gibi herkes en az bir kez baştan çıkmalıdır ki kuvvetlenebilsin. Bu tür bir epiküryenizm dindar bir dönemde fazlaca putkırıcı bulunabilirdi. Hem Katolikler hem de Protestanlar tarafından. Çünkü ciddiyete karşı sululuğu, ayıklığa karşı sarhoşluğu, kontrola karşı içtenliği, tedbire karşı gözü karalığı öneriyordu. Rönesans hümanistlerinin bütün çabaları her türlü buyurganlığı kırmak, Monolitik fikir ve programların altına oymaktı. Dolayısıyla yaşamı kutsayan bu öneriler bile sorgulanır biçimde ironik kılınmalıydı ki dogmalaşmasın. İşte Erasmus'un bulduğu formülün eşsizliği buradadır. Deliliğe övgüyü bir deli yapmakta olduğuna göre bu bir övgü müdür, yargı midir? Hiçbir zaman tam anlamıyla belirlenemeyecektir. Bu kaygan zemin, Sancho ile Don Quixote'un sohbetlerinde de aynen muhafaza edilir. Şövalyeliği ve geleneği Don Quixote savunduğuna göre bu saçmalıktır. Ama buna karşı çıkan da cahil bir köylü olan Sancho Panza olduğuna göre Don Quixote belki de haklıdır. Aynı biçimde pratik aklı savunan çıkarcı Sancho olduğuna göre Don Quixote'un idealizmi belki de Sancho'nun pratik aklını yermek üzere kullanılmaktadır. Ama Don Quixote bir deli olduğuna göre onun idealizmine de çok inanmamak gerekir. Peki bu birbirini doğuran ironilerin durduğu bir yer yok mudur? Erasmus'a göre vardır. Bu yaşam sevinci doktrinidir ve İsa'nın gerçek öğretisidir. Stortesia sonunda İsa'da bulunan bu bilge deliliği temsil eder. Don Quixote da aynı biçimde ölürken artık bir bilge deli bir budaladır. Yel mi değirme mi Ölümünün 400. yılında Kıvrak Zekanı Prensi Cervantes yeniden Açık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Jale Parla. Açık Radyo podcast kanallarına abone olun. Dilediğiniz yerde dilediğiniz zaman dinleyin. Bilgi için açıkradyo.com